Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatü ve ala rasulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kardeşler bu hafta tefsir dersinde Şuara Suresi'ne 90. ayetten itibaren devam edeceğiz. Geçen haftaki okuduğumuz yerlerde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına giriş yapmıştık ve en son onun Sözünü aktarmış, dersi bitirmiştik. Orada aktarmadığımız bir kısım var. Rabbim babam bağışla çünkü o sapmışlardandır. Ve beni insanların diriltildiği gün rezil rüsva etme. Malın ve evlatların fayda vermediği o gün. Ancak kim Allah'a selim bir kalple gelirse o kimse müstesnadır demişti. Orada izah edilmesi gereken bir kısım vardı, onu etmiştik biz. İbrahim Aleyhisselam'ın babası, müşrik olan babasına duası, ona verdiği bir sözden dolayıydı. Ancak daha sonra onun Allah'ın düşmanı olduğu, kendisine belli olduktan sonra ona duayı terk etmişti. Bunu izah eder sadette İmam Bukhari'nin sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve bir kıssa anlatıyor. O kıssada da şu maşer sahasında İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Ey Allah'ım! Beni insanların önünde rezil etmeyeceğin dair bir vaadin vardı. Bir kimsenin babasının ateş ehli olmasından daha rezil edici bir şey var mıdır?" Bu sebeple "Babam bağışla." diyor. O zaman Allahu Teala diyor ki: "Ey İbrahim, ayaklarına dolanan nedir senin öyle?" bakıyor ki ayaklarına değmemişsem kararmış şekilde bir sırtından dolanmış sırtlan. Yani Allahu Teala babasının sırtına çevirmiş. O da o zaman uzak duruyor, çekiliyor ve arka ayaklarından tutularak sırttan şekliyle getirilmiş Azer İbrahim Aleyhisselam'ın babası cehenneme atılıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam da olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de olsa hiç kimsenin şefaati iman edenlerden, şefaati hakkı olanlardan, hiçbir kimsenin şefaati Allah'ın razı olmadığı kimselere işlemiyor. Bundan dolayı ayağımızı denk almamız lazım. Kimsenin kimseye faydası yok. Bugün. Herkes kendi eliyle ne sundu Allah azze ve celle'ye güzel bir şey olarak onun karşılığını mutlaka görecek. Allah kabul etmişse o güzel ameli. Yok bir şey sunmamışsa ona hiç kimse fayda veremez. İbrahim aleyhisselam gibi Hanef dinin önderi de Halilullah, Allah'ın en sevgili kulu. Hakeza Habibullah ikinci Halil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın sevmediği, razı olmadığı insanlara fayda veremez. Onlar fayda veremiyorsa biz hiç veremeyiz. Bu hususta tamamen ümiti kesmek ve kendi amellerimize bakmak Aslı olan, gerekli olan. Evet, bu kıssaadan sonra bugünkü yerimize konumuza gelebiliriz. Ve uzlifetil <Sessizlik> cennetu lil muttaqin ve bur rizzetil cahîmu diyor allah Teala. O mahşer sahasında yaşanacak bir sahne aktararak cennet muttakilere, sakınanlara yaklaştırılır. Cahîm, ateşte gabilere, azgınlara bariz yapılar, Aleni yapılır, gösterilir. İmam Tirmizi'nin sünnetinde bir hadis-i şerif var. Hem e, ateşin, cehennemin büyüklüğüne hem de işaret eden Bir hadis-i şerif. Diyor ki, o hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak ayetlerde de görmüştük aslında bunun teferruatına girmek için genel hatta ile, haline. Allahu Teala Bundan önceki gördüğümüz bazı ayetlerde allah Teala mücrimlere bir ses duydurur. Ses uğultu böyle, uğultu şeklinde. Oraya girecek mücrimler, günahkarlar o cehennemin sesi olduğunu bilirler, bana gireceğini bilirler, korkuya kalkırlar. Tabi uzak mesafelerden demiştik. Hatırlar mısınız? İşte o cehennemin bares kılması, mücrimlere gösterilmesi, gavi dedi, mücrim, azgın, efendim isyankarlara gösterilmesi bu olay, diyor ki İmam Tirmizi'nin sünayinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemin diyor 70 bin bağı vardır. 70 bin bağı vardır. Ve her bir bağı da 70 bin melek çeker. Melekler de bizim gibi böyle zayıf varlıklar değil. Yani cismen büyük varlıklar. Her bir bağı 70 bin melek çeker ve onu sürüyerek getirirler. Nereye? insanların toplandığı yere yakınlaştırırlar yani ahirette geldi ya hem cennet yaklaştırılıyor muttakilere, sakınanlara hem de cehennem yaklaştırılıyor ve mücrimlere gösteriliyor. Daha girmeden o cehenneme girecekler oraya gireceğini hissediyorlar, fark ediyorlar ve korkular erken başlıyor. Endişeler, kaygılar, azapları erkenden başlıyor. Ve ca rabbuka be'l melek ve saffan saffan. diyor Allah Teala. Yani Rabbin gelir nereye Mahşer sahasına. Melekler de saf saf onun huzuruna dizilir ve yevme izim bi cehennem ve cehennem de o gün getirilir. Hadisler diyor ki Allahü Vesselam onu 70 bin bağdan tutan 70'er bin meleğin çektiği 70 bin bağdan bahsediyor. Cehennem sürüklenerek getirilir. Sonra cehennemden bir kafa çıkar. Ateşten bir kafa, konuşan bir kafa. Bir kafa çıkar ben üç kişiye musallat kılanım. Üç kişinin cezalandırıcısıyım der konuşur. O sahneyi düşünelim biraz. Bu ve benzer şeyler maalesef çizgi filmlerde bize gösterildiği için bize artık sıradanlaştı. Ama orada hakikat olacak. Cehennem ateş Ateşten bir kafa ve konuşacak. Ben üç kişiye, üç işi yapana azap olarak musallat kılandım. Diyecek. Onlar kimdi? Hatırlıyor musunuz? Güzel. İkincisi? Cehennem konuşacak. Ateş konuşacak. Oraya düşecekler de, oraya girecekler halkı olacak. Kimseler de bunu hissedecekler ve azap daha hesaba çekilmeden başlayacak. Cennete de bir yaklaştırılma takdir allah Allahu Teala. Cennet muttakilere yaklaştırılacak. Muttakilerin gözü cennette, gâbilerin gözü ve gönlü cehennemde o sahnede, o sahada. Bu azgınlara denilecek ki: "Vekîle lehum eyne mekûntum ta'budûn min dûnillâh?" Hani şu Allah'ın dışından tapındığınız şeyler vardı ya, onlar nerede şimdi? Hani tapıyordunuz, kulluk yapıyordunuz. Kime kulluk yapılmışsa, ona kulluk yapanlar, o hususa bir umucu olurlar. Onu görmek isterler. Ondan ümitli olurlar, değil mi? Hani nerede bugün sizin Allah'ın dışında tapındık Bunlar bizim şefaatçilerimizdir, dedikleriniz. Bunlar bize fayda verecek, aracılık yapacak, bizi Azapsız cennete girdirecek dedikleriniz nerede diye onlara sorulur. İkinci soru devamın. Hel <gülüyor> yeni suru nekom ev Onlar size yardım ediyorlar mı veya onların birbirlerine yardımları var mı kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Çünkü onlar da aslında bu onlara tapınanlarla beraber ateşin içine atılacak hemen ayette geldiği gibi kub ki bu fihaun vel ve junud iblis'e ecmeun Onlar da şirk koşulan tapınılan şeyler de ve azgınlar da aynı zamanda iblisin orgularda da ecmeun hepsi toptan üst üste yüz üstü ateş atılacak. İfadeye bakar mısınız amaçlı? Yüz üstü toptan ve üst üste birbirlerinin üstüne üst üste üst üste ateş atılacak. Öyle bir ateş atılma ki, ﷻ ﷺ Rasulullah ﷺ ifadesiyle insanlar, cinler oraya atılıyor, atılıyor, atılıyor, atılıyor. Dolmuyor. Allahu Teala diyor ki, Helim teleti doldun mu diyor Allahu Teala ateşe. Helmin mezi daha var mı diyor, daha fazlası var mı, varsa at. Helim teleti doldun mu sen, yok doldum. Helmi mezit daha varsa yok mu daha fazla at. Bunun üzerine Allahu Teala en son cehenneme girecek kişi. Oraya girince daha cehennem dolmak bilmiyor ya. Artık mübarek ayağını basıyor azze ve celle. Mübarek ayağını basıyor. Bunun üzerine cehennem büzüşüyor. şu tamam yeter diyor. Yekfi. tamam yeter. Tam doldum. Şu an doldum. Tamam artık daha meadim doldu. Bir tane kişiyi bile almam, alamam diyor. Allahu Teala'nın ee, yüce ayağını, aziz ayağını koyduğu zaman, artık cehennem o zaman doluyor. Yoksa içine ne atarsın, hayat alacak gibi. Pek küb ki bu yüzüstü ve üst birbirlerin üstüne alacak şekilde oraya atılırlar, atılırlar, atılırlar. Kim o şirk koşularını atacak, önce onlardan bahsediyor Allah Teala. Küb ki bu yani şirk koşulanlar. İlah yapılanlar ve bundan razı olanlar. Hatta bazı alimler bu ayet tefsirinde o ağaçlar, şirk koşan ağaçlar, taşlar her ne varsa onlar da atılacaklar diyor. Bu ne için? Onların azap görmesi için değil. O şirk koşulan nesneler, varlıklar cehenneme atılan şirk koşanlara azap olsun diye atılacak. Sonra o şirk koşanlar, azgınlar, satmış olanlar atılacak. Sonra da İblisin ordusu atılacak. Cunudu iblisin. İblisin ordusu kimdir? Falancanın ordusu kimdir? Filanca ülkenin şey, ordusu. İslam o. ordusu mesela kimdir? Müslümanlardır. İslam için mücadele edenler. İslam'ın menfaatine çalışanlar. İslam'ın gereğince mücadele edenlerdir. İslam ordusu. İblisin ordusu kimdir? Kafir için. İblis için çalışanlar. İster cinlerden olsun ister insanlardan olsun. İblis'in yoluna davet edenler, iblis'in yolunu süsleyenler, iblis'in yoluna insanları zorlayanlar. Bak ne kadar genişledi iblis'in ordusu şimdi. Mesela bir örnek verelim. Bu ülkede gördüğümüz şeyler, gördüğümüz sahneler bunlar. Üniversitelere veya şuralara, buralara katılışlarda başörtülü bacıların kafalarından başörtülü çekenler. Kimlerdi bunlar? İblis'in ordusu işte. Çünkü iblisin ordusunun ne? İblisin yoluna davet etmek. İnsanları iblisin yoluna zorlamak. Allah'ın yolundan alıkoymak. Bu hedef uğruna çaba sarf eden, isyana çağıran, itaati engelleyen, isyanı süsleyen, gel gel ne olur bir şey olmaz. Senin günahını ben yüklendiririm. Deyip insanları ateş yoluna davet edenler, iblisin ordusu. Onlar da cehennem olur. Bir kereden bir şey olmaz diyelim. Süsleyenler işte bir şekilde ikna edenler. İkna odaları kuranlar. İkna edenler deyince şu bakımın geldi. İkna odaları kuranlar. Gel yapma etme geleceğini kurtar. Etme tutma deyip o saf Müslümanı cehennem halkından olsun diye ikna edenler onun gönlünü hoş tutanlar. O gün korkunç bir gün. Allah Azze ve Celle insanları dirilttiği gün bize azabından mühafaza buyurur. O gün korkunç bir gün. Neuzumillah. Yakini bir iman için tefekkür etmek lazım kardeşler. Yakini bir iman. O anı yaşayabilmek için, tahayyül edebilmek için efendim tefekkür etmek lazım. O anı yaşıyormuş gibi yaşayacağımızdan eminiz. İmanımızda şüphe yok elhamdülillah ama bir yaşayalım bakalım diye tefekkür edip düşünmek lazım. İnsanlar doldurulacak da doldurulacak Atılacaklar ateşin içerisinde. Subhanallah. Yani şimdi mesela insanların kazanlara örnek veriyorum. Çorba için mercime attığı gibi, harfayı attığı gibi insanlar güm güm güm içine atılacaklar. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Hiç kimseye bunu atalım diye sorulmayacak. Hani insanlar musallaya yatırıyorlar da soruyorlar ya, ey cemaat bu mevtayı nasıl bilirdiniz? Yok orada öyle bir soru. Çünkü orada herkesin ne mal olduğu zaten belli biliniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve gıni azâbeke yevme ibadet diye dua diyor. Gıni azâbeke yevme teb'atü ibadet. Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru. İşten gelerek samimi olarak bu duayı yapmamız lazım. Tabi bu duanın içeriği olarak da Gereklerini yerine getirmemiz lazım. Allah muhafaza buyursun, o gün azap edilenlerden olmaktan güzelim. قَالُواْ وَهُمْ ف۪يهَا يَقْتَسِمُونَ Onlar, ateşin içerisinde hasımlaşarak, düşmanlaşarak şöyle derler. Kim? Şirk koşulanlar. Kim? Şirk koşanlar. Ve İblis'in ordusu. İblis'in ordusu, aferin. Ateşlerin içine düşerler, orada yanmak, ölmek yok. Yani bu ateşten ben yandım, kavruldum, konuşmam yok ölmek yok konuşacak. Ne diyor Allahu Teala? "Kâlu Onlar onun içerisinde hasımlaşırlar, düşmanlaşarak derler ki: "Tevallahi in kunnâ Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir dalâletteymişiz, sapıktaymışız. Fıklıktaymışız. Şimdi içine girince fark ettik. Ne kadar geç düşen bir jeton. Ya yani bu amiyane bir söz ama insanlar İşin ciddiyetini farkına ancak ta içine düşününce kavrayabiliyorum ne Nasıl il nusavi kum bir Rabbil alemi? Şöyle ki biz sizi şu ateşe atılan şeyler var, ya, sizleri alemlerin Rabbine denk tuttuk, Seviyedar yaptık, eş koştuk ya. Yani. Bu nasıl bir sapıklıktır biz, nasıl bu hale düşmüşüz diye kendilerini kınıyorlar ve o şirk koştuklarına sataşıyorlar. Biz nasıl böyle bir hata yaptık? Sizi alemlerine Rabbine nasıl denk tuttuk? Ne büyük bir sapıklıktaymışız biz. Diyerek onlarla mücadele ediyor. Ve ma edallena illen mücrimûn Ve bizleri ancak ancak mücrimler, günahkarlar saptırdı Ne yaparak? Davet ederek. Ne yaparak? Süslü göstererek. Ne yaparak? Allah'ın affıyla kandırarak. Aldatarak. Ne yaparak? Ya bu dünya bir daha mı geleceksin diyerek süslediler ya güzel gösterdiler ya halbuki iman ehli hakiki şuurlu şuurunda işin bilincinde olan iman ehli var ya kardeşler dünyada sanki azaba girecekmiş gibi endişeli ölüm anı Allah'ın rahmetini umar halde Allah'ın rahmetini umması üstün halde yaşar bu sebeple dünki dersimizde bahsetmiştik gene tekrar hatırlatalım yeri geldiği için bir defa Allah'ın azabından koruyacak amelleri işleyeceğiz. Allah'ın gazabını celbedecek işleri terk edeceğiz ve bu yaptığımız işlere de kendimizi cennet halkındanmış gibi zannetmeyeceğiz. Bilakis hep böyle tereddütte şüphede, acaba Rabbim kabul etti mi? Acaba benden kabul etmesine engel bir söz, amel niyet vuku buldu mu diye kaygılı olacak. Yani korku hali yaşarken sağlıklıken korku hali galip olacak ama ölüm geldi mi, ölüm anında Allah'tan ümit var oluş, ümitli hal galip olacak. Bu hal iyi kavranamıyor Müslümanlar tarafından. Müslümanlar tarafından derken kendimizi bundan soyutlamıyoruz. Biz de bu grubunu çektireceğiz. Bilakis şeytan yaptığımız işlerle bizi kandıracak şekilde bir endişem var benim. Kandıracak gibi endişeleniyorum. Yaptığımız güzel işleri süslüyor, yaptığımız kötülükler, çirkinleri terk ettiğimiz güzel hasletler halleri unutturuyor. Var mısınız bunun de, deneyini yapmaya? Yapalım. Şu an olmasa da mutlaka bu dersten sonunda uygun bir anda nefsinize baş başa kalmışken yapalım. Son bir hafta içerisinde yaptığınız salih amelleri bir kağıda, işlediğiniz günahları başka bir kağıda yaz. Olur mu? Kendinizi göreceksiniz, başkası görmeyecek. Yani günahlarınızı izhar etmeyeceksiniz. Günahlarınıza başkalarını şahit yapmayacaksınız. Ama bir test yapacağız. İsterseniz bir kağıdın yarısına salih amelleri, yarısına kötü amelleri yazın. Önemli değil. Ama bunu yapın lütfen. Bakın göreceksiniz. Şeytan aleyhine O yaptığımız güzel amelleri nasıl böyle güzel, süslü gösterdi de onlar aklımızda. Hatta niyetimiz bile sorgulamadan o anki niyetimizi yaptığımız sen ne varsa güzel amennağı tarafına yazacağız. İşlediğimiz günahları da düşüneceğiz, düşüneceğiz. Allah Allah. Ya ben içki içmedim. Kumar oynamadım. Zina etmedim. Efendim anne babama isyan etmedim. Komşuma kötü davranmadım. Ya ben ne işlemişim ki diyeceğiz, bakacaksın o isteyin. Lütfen bakın sorgulayın kendiniz. Ne de denen son cehennem halkı olan Kimseler. Bizleri ancak mücrimler saptırdılar. dalate düşürdüler. Gece gündüz sağdan geldiler, soldan geldiler, tuzak kurdular. Güzellikleri çirkin gösterdiler. Zor gösterdiler. Çirkinlikleri güzel gösterdiler. Hayatı bize uzun gösterdiler. Bir defalık nasıl olsa diye efendim cazip gösterdiler. Şeytan aleyhillane bu dünyadaki geçici nimetleri ahiretteki kalıcı büyük nimetlerin daha önünde daha cazif halde gösterdi. İlahir mücrimler bizi saptırdılar. Temâle nâmin şâfiîn. Maalesef bizim için bir şefaatçi yoktur şefaat eden, aracılık yapan yani ateşten çıkmamıza aracılık yapacak birisi yok. Velâ sadîkın hamî. Ve, Ve sım sıcak. Candan bir dost da yok, arkadaş da yok. Bizim. Çünkü cehennemde hiç kimse diğer için üzülmüyor. Can hiç kimse Candan dost ne yapar? Candan dost senin için üzülür. Sen üzüldüğün zaman o da üzülür. Sen zora girdiğin zaman o da senin huzurdan çıkman için eline gelen gayreti gösterir. Yani seninle beraber hareketler. Senin için hareketler, amel eder. Var mı böyle candan dostlarınız? Yakın, hamim, sımsıcak dost. Bu, Muttakiler için söz konusudur. Muttakiler de, cennete girenler de, kendilerine beraber ima eden, salih amel işleyen, ancak cezayı gerektirecek işleri olduğu için, ateşe giren kardeşler için Allah-u Teala'ya müracatta bulmuyorlar. Candan dost bu işte. Cennete girip öbürlerini unutmuyorlar. Hala akılları onlarda. Diyorlar ki, ey Allah'ım, onlar bizimle beraber namaz kılıyorlardı, bizimle beraber güzel iş işliyorlardı, Haramdan sakınıyorlardı. Ne olur yani Onu da çıkar. Yani kendileri biz kurtulduk zannetini. Elhamdülillah. Bizim düşüncelerken canlı cehenneme demiyorlar. Candan dost çünkü. Ne diyorlar? Ey Allah'ım. Bunlar iman eden insanlardı. Bunlar salih amel işleyen insanlardı. Evet iyi işleri kötü işleri karıştırdılar ama bunlarda iman vardı. Bunlar bizim dostlarımızdı. Biz onları siz daha rahat edemiyoruz diyecekler. Onları çıkart ya Rabbim ama bu gaviler için şirk koşanlar için küfredenler için böyle bir sıcak dostu yok. Onların derdiyle dertlenecek. Onların efendim ateşten çıkması için çırpınacak veya Allahü Teala Teala'ya aracılık yapacak kimse yok. Vela sadiğden hamim. Sıcak bir dost yok onlar için. Şefaçtı. Ne kötü bir haldeyim. Halbuki onlar dünyadayken ne kadar sıcak dostlardı. Bakın etrafınızda bu kafirlere, müşrikleri hırsızları, katilleri, ayyaşları, çeteleri birbirlerinin için canlarını verirler değil mi? Ne kadar sıcak dostlar. Ne kadar da sıcak dostlar. <gülüyor> birbirlerine ayrılmazlar. Ararlar, sorarlar, giderler, girerler. Birbirlerinin eziyetlerine tahammül ederler. Ama dünyada kaldı o. O orada kaldı. Öbür tarafta ahirette onlar için sıcak dostluk yok. Bilakis birbirlerine düşmanlar. Sen nasıl kötü bir dostmuşsun? Nasıl kötü bir arkadaş mısın beni buraya düşürdün diye birbirlerini tahriz edecekler. Kavga olsa kavga derler. Ama kavga yok orada. Orada cehennemde kavga yok. Yani böyle o onu vursun, o onu kırsın, dövsün. Yani üst katmandan aşağıdaki azabın çok oldu. Alt katman atsın öyle bir şey yok orada. Orada azap e, Allah tarafından. Birbirlerine azap yok. Allah'a ekber. Onlar için bir şefaatçi de yok, onlar için sıcak bir dost da yok. En sonunda da en büyük pişmanlığı dile getiriyorlar. Diyorlar ki Felev ne minel keşke ah keşke bizim için bir sefer dahi olsa, bir sefer daha olsa bir hak daha olsa ve biz müminlerden olsa. Bu ne büyük bir pişmanlık. Pişmanlık ama bu pişmanlığın karşılığı yok. Geç kalınmış, Geç kalınmış bir pişmanlık. Değeri yok. Bu pişmanlığı dile getirmenin bir karşılığı yok. Bunu dikkate alacak bir makam yok. Çünkü dikkat alınmayı hak etmiyor bu pişmanlığı. Onlara defalarca geldi bu hatırlatma dünyada. Hatırlatma, zikir gelmeyen kimse, haberdar olmayan kimse ateşe atılmaz. Ateşe atılan kimselere muhakkak davet geldi. Muhakkak ve mâ kunnâ mu'azdebîn hatta neb'afe rasûle biz Rasul elçi gönderinceye kadar asla azab edici değiliz diyor allah yani zannetmeyelim ki bu günümüzdeki kafirlere, şeytan ordularına, isyankarlara, dindarlarla alay edenlere, saldıranlara bir davetçi, bir uyarıcı bir ikaz, kelam ulaşmış mümkün Mümkündür. eğer bunlar zala gireceklerse onlara mutlaka İkaz edici bir şeyler geldi, hatırlatıldı. Ya onlar alay aldılar, ya inkar ettiler, inkar ettiler, bir şekilde direttiler. Veya küfürde batıl olan yollarda direttiler. Ondan dolayı onlar azabı arttırdılar. Keşke bizim için bir hak daha olsa da müminlerden olsa. Bu azabı yakinen gördükleri için söyledikleri bir söz. Halbuki allah Teala, bundan önce başka söyleylerde görmüştük, yalan söylediklerini beyan ediyor allah Teala. Kaybı da en iyi kim bilir? Allah bilir. Allah bilir. Diyor ki Allahü Teala, yok onlar o an söyledikleri bir sözdür. Aksine onlar için böyle bir hak olsaydı gene azabı gerektirecek işler yaparlardı. Dünyada gene o kötü işlere dönerlerdi. Hani Allahu Teala'nın Ali isminin özetlenen birisi, işeklenen birisi de neydi? Olmamış bir şeyi, olmayacak bir şeyi de o bilirdi en iyi. Bilir. Var olan en iyi bilir, o bilir. Olmayacak bir şey olsaydı o en iyi bilir. Yani bunlara bir hak verilseydi gene onlar tekrar dünyada eski haller üzere devam ederlerdi. Yani iman etmezlerdi. İnne fi zâlike leâyeh ve mâ kâne eksterehum mu'minîn. <Gülüyor> Muhakkak ki burada bir ayet, bir ikaz vardır. Nedir bu kıssada anlatılan ikaz? Bu dünya geçici. Asıl hayat gelecek. Asıl hayat da bu dünyada dalgın, gafil, küfürde, şirkte, isyanda devamlı olan kullar cehenneme atılacaklar. Orada nizahlaşacaklar, düşmanlık yapacaklar birbirlerine. Kınayacaklar birbirlerini. Pişmanlık serdetecekler. Keşke bir hakkımız daha olsa diye temelinde bulunacaklar. Ama onlara bu hak verilmeyecek. O zaman ne yapın? Ayağınız denk kalın. O güne hazırlık olun. Bu işaret var bunda, bu ikaz var, bu ikazan ders alın. Pişman olacağınız işleri yapmayın, sonra da pişman olursunuz. Evet. Bunda bir ayet vardır, bir belge vardır, ikaz vardır, hatırlatma vardır. Ama ve ma ek saruhum Onların çoğu mümin değildir. İman etmediler. İman etmiyorlardı. Hatta iman etmeyi çağ dışı buluyorlar. İman etmeyi akılsızlıkla isimlendiriyorlar. İman edenleri akılsız diye yaftalıyorlar. Deli diyorlar. Büyülenmiş diyorlar. Yobaz diyorlar. Yobaz. Ne demek yobaz kardeşler? Yani kaba, geri kalmış, cahil. Yani aklını kullanamayan. Dolayısıyla onlar gibi olmayanlar kim? Bunlar yani bu yobaz diye yaftalayanlar ney? En akıllılar. En medeniler. En kibarlar. En bilgiler, Şeytan aleyhillah'ını nasıl süsliyor insanları değil mi? Nefuzullah. Onların çoğu iman eden değillerdi. Ve inne rabbeke lehuvel azizurrahim. Ve muhakkak senin Rabbin azizdir, rahimdir. Yani o iman etmeyenler. Azabı gerektirecek işleri yapanlara ceza verecek mutlak güç sahibidir. Rızasına uygun işleri yapanlara da cennete girdirecek rahimdir. Yani rahmet sahibi, merhamet sahiptir. Burada kalalım mı? Kalalım. Peki. Allah Azze ve Celle bizleri ayetlerinden ibret alan, ayette de kıssaların hakkını verecek sahih işlere, hayırlı işlere yönelen, iman eden ve takva sahibi olan kullarından yapsın. Rabbimiz Tebareke ve Teala biz iman eden kullarını hidayet ettikten sonra saptırmasın, dalalete düşürmesin. Ve bizleri iblisin ordusunun tuzaklarına karşı müteyakkız yapsın. Uyanık yapsın. Ve basiretli yapsın. Şimdi Şeytanın aldatmalarına ve dünyanın geçici süslerine aldığının basiretsizlerden asif sizlerden yapmasın Aziz önce. Egoyuluk abi herde. Estağfirullahin azimeli azim li. Ve nekum ve lesayril mukminin. Rabbana la tu'akhizna hmm. in nasiina wa na. Rabbana ve evet. la tahmil aleyna isran kama hanaltahu 'ala alladheena min qablina. Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna, waghfir lana, warhamna. أمن تما بلانا في مسرنا على القوم الكافرين سبحانه الله وحمد بحمد بشبع لا إله إلا أصلاف سوف أتوب إليك آخر دعوانا من الحمد لله